Haab Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla o hak olan kıyamet nedir o hak olan kıyamet? O gerçek kıyameti sana hangi şey bildirdi? Semud ile at kavimleri ta yüreklerinde patlayacak olan o kıyameti teksip ettiler. Semuda gelince onlar hadden aşırı korkunç bir ses ile elah edildiler.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 Firavun da, ondan öncekilerde 600 üst olan kasabalar halkı da hep o hatayı meydana getirdiler, iftikaat ettiler. Öyle ki her ümmet Rablerinin peygamberlerine isyan ettiler. Bundan dolayı o da kendilerini fazla bir şiddetle yakalayı verdi. Hakikat her yanı su bastı, mutad haddini açtığı zaman sizi gemide biz taşıdık onu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım. Onu belleyen kulaklarda bellesin diye. Artık sura birinci üfürülüşle üfürüldüğü zaman yerli dağlar yerlerinden kaldırılıp da yek yerine bir çarpışla hepsi toz haline geldiği zaman işte o zaman olan olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o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 Çünkü ben hakikaten hesabıma kavuşacağımı kuvvetle zannetmiştim. İşte o hoşluk bir hayat içindedir. Yüksek bir cennette o cennetin çabucak devşirilecek meyveleri her durumda erişilebilir derecede yakındır. Dünyada geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerin karşılığı olarak afiyetle yiyin, için, için. Kitabı sol eline verilmiş olan kişiye gelince o da der ki aa ah, keşke benim kitabım verilmeseydi, hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim. aa ah, keşke o ölüm hayatıma kat'i bir son verici olsaydı, malım bana bir fayda vermedi, bütün saltanatım benden ayrılıp mahvoldu. Allah buyurur ''Tutun onu da ellerini boynunu bağlayın.''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 Gıslinden başka yiyecek de yoktur ki onu bilerek kata eden kafirlerden başkası yemez. Demek ki iş müşriklerin sandığı gibi değildir, zahirdir. Neler görüyor, neler görmüyorsanız onların hepsine an dederim ki Muhakkak o Kur'an Allah indinde çok şerefli peygamberin kat'i sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanır adamlarsınız siz. O bir kahin sözü de değildir. Siz ne az düşünür adamlarsınız. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber söylemediğimiz bazı sözleri bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı, elbette onun sağ elini, kuvvet ve kudretini alıverirdik. Sonra da hiç şüphesiz onun kat damarını koparırdık. O vakit sizden hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. Şüphesiz ki o Kur'an fenalıktan korunanlar için kat'i bir öğüttür. İçinizde yalan sayanlar bulunduğunu elbet biz de biliyoruz. Muhakkak ki o Kur'an kafirlere karşı kaçınılmaz bir hasrettir. Hiç şüphesiz ki o Kur'an kat'i bilginin tam gerçeğidir o halde.